Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Ehli Beyt ilgili hadis ı şerifler. Ehli Beyt peygamberimiz yani torunlarla ilgili hadis şerifler inşallah. Bir de başlıyorum ı şerifle başlıyorum. Rabbim izniyle. Büyüreyim peygamberimizin maddetleri bu ehlibeyti İleyye el hasenü vel hüseyinü. Bülalese madretleri ehli beytimden aleh ve adından bana en sevimli olanı hasen ile hüseyin buyuruyor. Hazreti Hasan. Bir Türkçe'nde buna tabi Hasan diyoruz adlı cemaatimiz. Aslı Hasan, sinil aslında. Hasan deyince sat oluyor, anlamı bozuluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dört tane kızı vardı. En küçük kızı Hazreti Fatıma Validemiz. Hazreti Fatıma ile Hazreti Salih'in evlenmeleri Medine de hicri ikinci yılda oldu. Hazreti Fatıma Validemiz Allah'ın razı olsun evlenme çağına gelince tabi o gün için bütün sahabelerin gözü hem Hazreti Fatıma gibi bir cennet kadınına Salih kişiye sahip olmak hem tabi peygamberimize damat olmak amaçları hepsinin gününde o vardı o gün için fakat peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bu konudaki görüşü yoktu Rabbim ne emir verirse onu yapıyordu Cebrail Selam geldi peygamberimizin emirayı bildirdi kızın Fatıma'yı Ali'ye ver buyurdu ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazretleri kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdi. Hicri ikinci yılda. Bir yıl sonra, üçüncü yılda, bir gün Peygamber Efendimiz Hazretleri sabah namazı kırıtan sonra hiç oturmadan mihrabında acele ayağa kalktı. Hazreti ile birlikte çeşitliler. Baktı sahabeler acaba ne oluyor derken? Doğru kızını eletti Aleyhisselam Hazretleri. Ber, o gece Peygamberimizin torunu dünyaya gelmiş o der. Yeni daha dünyaya gelmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hasen'i torunlu yani kucağına aldı. Sağ kulağına ezan okudu. Sol kulağına kâme getirdi ve Hasan ismini peygamberine taktı o isim. O güne kadar Arabistan'da bu isim pek kullanılmazdı, bu isim yoktu Arabistan'da. İlk raya peygamberler somazdı bunu torununa taktı Hasan isminde. Hasan hüsnünden geliyor ki güzellikten geliyor yani güzel anlamına geliyor Hasan ismi. Peygamber'in Tabii çok sevdiği torunuydu Hasan Efendi Hazretlerimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatında Hz Hasan 8 yaşında idi. Henüz daha yani çürük çağında daha bölüye ermemişti kendisi. Peygamberimize çok benzeyen 7 kişi vardı peygamber benzeyen. Bunların başında Hazreti Hasan geliyordu muhtemeler. Hazreti Hasan'ı gören sanki Peygamber görmüş gibi oluyordu. O kadar peygamberimize çok benziyordu. Hazreti Hasan tabi dedesini, Allah'ın Resulünü tabi herkesten çok seviyordu. Yedim kaldı dededen. Fakat 6 ay sonra Hazreti Fatıma vali ifade nice, hem de eden hem de eden itim kalmış oldu. Hazreti Fatıma hanemiz muhteremler Peygamberden sonra ancak 6 ay yaşadı. 6 ay yaşadı. Yemeden, içmeden, her şeyden kesildi. İsmi Fatıma, Fatimatü Zehra gibi eee namı lakapları vardı. Fatıma-i Betül isimle dövüştü. Beytül artı dünyada her şeyden anlamına geliyor. Hem Mevlamıza döndü. Altı ay sonra o da hem Mevlamıza hem babasına Resulullah'a kavuştu tabi muhtemelen. Hazreti Hasan Efendimiz <gülüyor> Hasan Ali'nin tabi oğlu. Onun yanında büyüdü. On terbiyesinden büyüdü. E, zamanın her bakımdan örnek insan oldu. Hastalık Efendimiz küfede biliyorsunuz o konu geçmişti. Şehit edildi. Haz Osman'dan sonra halife olmuştu. Hastalık'ın halifeliği de en sıkıntılı günlere geçti. O zamana kadar İnsanların saçı, sakala pek ağarmazdı, beyazlanmazdı yani. Peygamber Aleyhisselam'a ettiği zaman, Peygamberimizin hem başındaki hem sakalındaki beyaz kılların sayısı 20'yi geçmiyordu. Ama Has Ali Halifeye döneminde çok sıkıntı geçirdi, çok devamlı sıkıntı geçirdi, sağ başta geçirdi. Onun bütün başı, saçları, sakalı, beymet ağrımıştı. Kısaca özetlemek gerekirse, Ramazan'ın son günlerinde, ki Kadir Gülsü sabahında olduğu evlat ediliyor, sabah namazını kıldırmak üzere, evinden çıkarken, ama öreceğinin sağdığını biliyor kendisi bak, O durumda. Hatta Ramazan son günlerinde iftarda üç lokmu alırmış. Ben Rabbime midem boş gideyim diye ölümünü bile bile evine çıkarırken harici denen bir melun, işte kılıçla kendisini başını ağır yaraladı. Hemen taburda şehit olmadı. Biraz hasta yattı. Hastalığının bu şehit olması üzerine Büyük oğlu Hazreti Hasan, onun yerine halife oldu. Hazreti Hasan Hasan Radan Radanzateri halife oldu ama onun da bir özelliği vardı. Dünyada hiç gözü yoktu. Yani halife olmak, bilmem ne olmak hiç onun gözünde yoktu. Ve şöyle derdi kendi kendine, allah Teala benim dedemi derdi. Allah-u Teala kast ediyordu. Dünya ile ahiret arasında e, muhayyer kıldı. O art istedi derdi. Hep onun gönlünde kenara çekilmek, inziva etmek, mevle kulluk etmek, insanlara o açıdan olmak manevi olarak. Hazreti Hasan'ın nesline şerif derdir. Şerifler deniyor onun nesline. Genelde kutupların çoğu onun neslinden geliyor atacağım bakınız. Hasan'ın nesline seyitler deniyor. Onunla gelene torunlar seyitler deniyor. Hasan'ın nesline ise şerifler deniyor. Kutupların hemen hemen çoğu hep onun neslinden geliyor. Öyle bir özellik onun özelliği. Şimdi bir had-ı şerif gene okuyayım. İkinci inşallah. Bu hem has-ı has, bakınız hakkınız zamandaki yaptığı bir olay. Bir ayrıca peygamberimizin bir mucizesi. Oh, peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin mucizeleri ikiye ayrılıyor. Biri yaşadığı dönemle ilgili olarak o anda yaşanan mucizeler. İkincisi ileride gelecek o olayla ilgili mulizeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretlerinin buyuruyor Peygamber bu had-ı şerif ikincisinde etâne melekün feselleme aleyyye bana bir melek geldi buyuruyor. Melek geldi gelen melek bana selam verdi. ne nezemineş semâyi lem yenzil kabliha o öyle melekti ki İlk defa dünyaya indi. Daha önce hiç dünyaya gelmemişti. Bakın peygamberimizin özelliğin bir de bu. Melekleri de tanıyor. Yani hangi melek dünyaya geldi gelmedi tam buyuruyor. Bu melek ilk defa dünyaya geldi bana selam verdi. Febeşereni ve bana müjde verdi buyuruyor. Melek müjde verdi. Ennel Hasene vel Hüseyne Hem Aziz Hasan, Hem Efendimiz Seyida Şuba, El cenneti Bunlar ele cennetin gençlerinin en üstüne olacaklar. Efendisi olacaklar. Demek ki bunlar fazla yaşlanmadan ölecekler. Onlama tabi geliyor. İkisi de cennet ehlinin halkının gençlerinin seyidi yani Efendisi olacaklar. Tabii böyle oldu bunlar. Tekrar döneceğim konu inşallah. Üçüncü nasıl şey geçiriyorum inşallah? Bülvar Samad etlerim. El Hasenü ve Hüseyinü, hem Hası Hasan, hem Hüseyin. Seydar şuab cenneti. El cennetin e, gençlerinin efendilere. Bırakın anne had-ı şerif. İlerisi de anlaşıyor. Kim ki bunlar, onları severse. Bakın Burada bir mesele var muhtemelenler. Kim ki ikisini, haseni, haseni severse, onları severse. Fekat ehabbeni. O kimse gerçekte beni sevmiş demektir buyuruyor. Yani, Peygamberimizin torun değil sivilliği için onları seven Peygamberi sevmiş oluyor. Ve ben Eb kim onlara kızarsa, onlara düşmanlık ederse, fakat Eb o kişi aslında bana buzetmiştir, ba düşman olmuştur buyuruyor. Demek ki Peygamberi seven kişi. Beramda hep tabii sevirdi inşallah aziz camihammesim. Rabbimiz sevgimizi Rabbim inşallah gerçek sevgiye dönüştürsün. Şimdi burada aklıma bir şey gelebilmem sonunda açıklayayım inşallah. Şu aklıma geldi. Sevgi diyoruz sevgi sevgi. Nedir bu sevgi? Nedir sevgi o Sevmek insanlara özel bir manevi duygu. Yani bedendeki kalıbı aşan, et kimseyini aşan manevi duygu, sevgi, insanlara özel bir duygu. Mesela bir kuş dişisiyle gezer, tozar. Abirin kedi köpekte eşlenirler bunlar. Ama onlarda sevgi yok onlara. Yalnız o andaki bir isteklerini tatb O kadar. Hayvanlarda bu özellik yok. Sevgi, insana özel manevi duygu. Bakın, manevi duygu diyorum. E bu kalple değil. Biz öyle zannederiz ki, yani sevgi zannederiz, kalpte zannederiz. İşte kalbde seviyorum, İşte sevgi kalpte deriz. Hayır değil muhtemelenler, o değil. Peki nasıl oluyor bu iş? Şimdi günümüzde bu konu daha açık anlaşılıyor günümüzde. Bir kimsenin kalbinde sevgi var. Herkese var tabi ya. Sevgi deyince mesela bir çocuk doğal olarak annesini sever. Babasını sever. İşte abisini, kardeşini sever. E genç mesela bir kızı kız erkeği sevebilir. Bir kişiyi örnek alalım. Onun kalbinde bazı sevgiler var kalbinde. Şimdi günümüzde ne oluyor? Kalp nakli yapılıyor. Günümüzde kalp nakli yapılıyor. Şimdi bir kimsenin kalbine nak nakli yapacak kalbine kalp alınacak. Ona başladığın kalbi, kalbi yere takılacak. Şimdi bu kişinin kalbinde tabi bu özel sevgileri var. Bunun oğlu vardır, kızı vardır, e, torunu vardır, eşi vardır, şu vardır. Kişinin kalbinde kendi çevresine özel sevgiler var kalbinde. Ne oluyor? Bu kişinin bu kalbi çıkarılıyor. Ondan başladığının kalbi takılıyor. Halbuki takılan o kalpte başka sevgiler vardı. Ama bu kişi değişmiyor ama. Yani sevgi şu bildiğimiz et yığırı olan kalpte olsaydı sevgi, bir kişinin kalbi alınıp da, ona başkasının kalbi takılınca, o kalpteki sevgiler buna etmesi gerekiyordu. Bu kişi kendi evladı yerine onları gereken gerekirdi. Demek ki bu sevgiyi adı cemaatimiz böyle bedeni aşan manevi duygu işte bu. Bir kimse Peygamberimizden belki sevgi alem-i Rabbim inşallah gerçek sevgi mevzemizi nasip tatırsın inşallah. Peygamberimizin torunlar sevmemiz de gerekiyor. Hazreti Hazreti Efendimiz babasının yerine halife olunca Hicri 40. yılda olduğu bu olaylar. Hassal Efendimiz biliyorsunuz küfe Irak, küfe yerleşti. Şimdi o kasaba yok orada ama. Şimdi beddua edilir o kasabaya. Kasaba yok şimdi orada. İmam-ı Mazlam'ın da yaşadığı yerde, Küfe şehri Irak'ta. Hassal'i orada şehit edildi kendisi. Yerine oğlu Hasan Efendimiz geçti. Fakat oranın halkında ne ikmese bir itaatsizlik olurdu halkında devamlı bir kargaşa. Kargaşa olurdu. Bu için Hasan Efendimiz Hasan muaviye karşı tam üstünü sağlayamadı. Hazreti Hasan için halife olunca ne yaptı halkı? da bunu biat ettiler. Ya Hasan illa muaviye karşı savaş aç ona savaşalım hazır Hasan de çok halim selim, yumuşak huyluyor. Savaşı sevmeyen, barışı anlaşmayı seven kişi, fakat baskı zoruyla mecbur kaldı. Ordu toplandı. Bakınız müteahhiller, tam 40 bin kişilik ordu toplandı. 40 bin kişi ordu toplandı o, o dönemde. Muazzam kuvvet abi toplandı ve Şam doğru gideriken Hazreti Hasan Efendimiz şey baktı ki hem kendi tarafından hem Aslı Muhabe tarafından ki onlar da Müslüman tabi. iki taraftan da çok kan dökülecek. Binlerce kişi ölecek. Tabi ölerinde herkesin bir çevresi var. Ölerinin var. Eşi dul kalacak. Yavrusu yetim kalacak. Annesi bolsa gözü içi dökecek. Hazmasına çok yumuşak hülye merhamet olduğu için Buna bir türlü gönlü razı olmadı. Hasim Aveye beti yazdı. Bir ikimiz seyb olmayalım, böyle Müslüman kana dökülmesin. Biz barışalım. Ben de Halifeteni çekileceğim. Halifeliği sana bırakacağım. Birkaç şartı vardı. Buna kabul edersen. Hasim Aveyde o da hemen kabul etti bunları. Halifeteni çekildi. çoğu şepsini aldı. Medya'ya gitti, oraya yerleşti. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, yalnız kader açısından baktığımız zaman her şeyi orada görüyoruz. Yani kader ufkunda her şeyi bakınız. Bu işin böyle olacağını Peygamberimiz ancak buyurmuştu Aleyhisselam Hazretleri. İşte hadisleri dördüncüde okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri in ebni haza gün peygamberin mazreti yeri aziz Hasan torununda işareti göstererek şöyle buyuruyor in ebni haza şu benim yavrum diye şu var var ya Seyyidün bu seyittir yani çok ulvi yüce bir makamı vardır halimdir selimdir kerem de bela ahlakı çok güzeldir ve li en yusluha bi beyne fiyetine azdır imtihanı Müslümanine. Allah umm ediyorum ki bu yavru sebep olacak iki büyük İslam ordusunu barışmasına bu sebep olacak Buyur bakma bu buyurda bakma terimler. Bu buyurdu. Hazreti Hasan Efendimiz tabi Hz. Hazım e anlaşıp da onu Halifeye Halifeye bırakınca. Ona biat edince, o güne kadar Hazreti Muaviye bagı hükmündeydi. hükmü değildi. Nedir bagı? Meşru devlete isyadan kişi anlamındaydı o güne kadar. Ama Hazreti Hasan Efendimiz halifeden çekilip, bunu Hazreti Muaviye'ye devredince, Hazım Muaviye'ye devredince, meşru halife oldu kendisi. Bir de sonuca bakalım şimdi. Peygamberimizin bu güzel torunu, ki Peygamberimiz'e en çok benzeyen Hazreti Efendimiz, Medine'ye yerleşti. Tabi orada hem cemaatıyla meşru oluyor, onlara ruhsat feyze saçıyor, sohbetler yapıyor. Ki ibadet kendisini verdi, dünyayı tamamen terk etti, öyle yaşıntı iken, Hasım Muavin oğlu Yezid. Muaviye sahabedir az jemaati ona Hazretkin'i kullanıyoruz. Ona saygı duyuyoruz. Ama oğlu Yezid'e saygı duymuyoruz ona kendisine. Onun ismi söylüyorum onu. Hasım Muavin oğlu Yezid. Batık ki babası Hasım Muaviye ileride yani ölüm yakın halifeliği tekrar asasına verecek. Ha Hasan Mahir oğlu Yezid bunu sezdi. Sırf bu taht, yani saltanat hırsı ile ve halifelik kendisinin olsun diye ne yaptı bu kişi? Hasan Hasan'ı öldürmeye karar verdi. Önde onu engel gördü, saltanatın önünde bir engel gördü. Onu öldürmeye karar verdi. Ta bu işi de gizli yapmak istedi. Yani bilmez hissediyim. Ne yaptı bunu şu bakın azıcama etimiz? Ne yazık ki çok şeyde böyle kadınlar kullanılıyor. Bu da böyle yaptı. Tam burada kötü kadın kullanmazdı. Hasan Efendi müsait değil tabuna. Has Hasen Efendi'mizin hanımı vardı Esma isminde. Ona gizli haberci gönderdi. O kadını kandırdı. Kandırmadı. Nasıl kandırdı? Ben sana Şam'dan özel, çok kuvvetli zehir göndereceğim. Sen bu zehiri kocan, eşin Hasan'a içirirsen, o bundan mutlaka ölür, kurtlanmaz. Eğer sen bu iş yaparsan, sana muazzam bir altın, gümüş, aşırı bir meblağ vadetti. Bir ikincisi, seni alacağım, kim eş yapacağım buyurdu. Tabii Hasan Efendimiz Allah yolunda terk dünya olan bir kişi. E, Yezid halife olacak ileride. O gün halifesi de dünyanın tek süper gücünün başı olacak. Yani tam saltanat. Dünya her şey gülmüş ona. O durumda. Ne yazık ki azı cemaatimiz peygamberimizin sevgili torununun nikahında olan o bedbaht kadın, o hain kadın, Yezid'den bu şeyine aldandı. Onunla anlaştı. Ona belirli muazzam bir para, altın, gümüş verecek ve edenecek evlenecek. evlenecek. Buna Yezid zehir gönderdi. Hasen'i bir defa zehirledi. Ölmedi, kurtuldu amandan. Hasan'ı şüphe etmedi tabii ondan. tekrar teşebbüste bulundu, yine zehirledi az koymuş herhalde. Yine öldüremedi. Hastalandı, geçti. Üçüncü seferinde, üçüncü defa çok fazla zehir koymuş. Ne yazık Hasan emeğimiz zehirlendi bu sefer. Artık öleceğini anladı. Anladı öleceğini. Ama hanımla yeni şüphe mütabı gene. Nereden onu bilmiyor kendisi. Kardeş Hüseyin'i çağırdı. Bak kardeşim dedi. Allah Teala bize dünyayı vermiyor dedi. Biliyorsun babam çok şeftiydi halife iken. Ben de dedi baktım olmayacak bıraktım. Sakın benden sonra halife olmaya özenleme dedi. Bir sır dine çalışalım dedi. İnsan uşaat edelim dedi. Bize bu yeter dedi. Ve kardeşler şöyle dedi. Kardeşim Hüseyin. Benim dünyada tek bir arzum var şu anda. Tek isteğim var. O da Dedemin yanına gömülmek, defin olmak. Dedemin yanına. Peygamberimizin yattığı yer kabriş herifi. Ayşe annemize ait özel odayı orası için karası. dedi. Hazreti Ayşe'ye dedi. Benim için rica dedi. Eğer izin verirse dedi. Ben dedemin yanına gömüleyim araya. Dedi. Ben dedeme doyamadım dedi. Onu çok severdim. Dedem beni severdi. Ona doyamadım. Tek isteğim dediğim yanına gömülmek. Hazreti Haçlı annemize tabi izin verdi ama yazılır ki yazılır cemaatimiz Emevililere ait olan yani Yezid taraftarı olan kişiler bir yanında buna engel oldular. Kargıç çıkarttılar. Hazreti Hüseyin'e baktı ki çok itiraf oluyor. Bir kaos kargıçı olacak. Benim ağabeyim de böyle şeyi sevmezdi bu şeyleri dedi. Bunun üzerine abi Hasan Efendimiz'i cennet bakıya götürdü. Oraya defin etti. Orada çıktı, mezar kendisinin. Peki sonra ne oldu hanımı? Hanım da demek ki ki ona yakışmıyor ama. Peygamber mübarek torunu Hasan Asya'nın ölümü üzerine, üfatı üzerine zevcesi Medya'dan kaçtı anlaşılmasın diye doğru Şam'a gitti. Yezidi buldu, saraya gitti. İşte ben verilen görevi hakkıyla yaptım. İşte hem o parayı vereceksin bana, hemse seni elimizin ben. beni, al dedi. Yedi dedi ki peki ben size dururum. Babam bir danışayım dedi. Babam haber olsun. Baba sana dedi ki, baba Azim Muaviye yani. Abadurum böyle böyle dedi. Bu has ah zehirledi. Ben buna söz vermiştim. kim alacağım diye. Sen izin verirsen ömrü kim alacağım. Has-ı ki yavrum dedi. Peygamberin torununu zehirleyen kişi böyle vefasız hain kişi yarın sana daha büyüğü yapar dedi. Yarın başka birisi ona bir şey teklif eder sana daha kötüsünü yapar dedi. Bunun değil ki dedi, böyle yaşam hakkı yok bunun dedi. Bunu ölürümüzü kısan gerek diye dedi. Hemen celatı çağırdı. Baştan vurdu bir kılıcını. Kancaz zorada ne para alabildi, ne izle kavuşabildi. Canı cehenneme gitti muhteremler. Ondan da canım. Şimdi gelin inşallah. Peygamber Ali Hazretleri'nin ikinci torun Hazretleri Hüseyin'e. Aklımıza burada bir sual gelebilir. Acaba Fatma annemizin Ali'den başka oğlu çocuğu olmadı mı? Üç tane oğlu oldu Fatma annemizin muhteremler. Biri Hazretleri Hasan. ikinci Hüseyin. Üçüncü Muhsin'di. Yalnız o küçük yaşta öldü Bebekken öldü o. Onun bilinmiyor böyle. Tabii kızı da olmuştu. Hazır Hüseyin Efendimiz adı cemaatimiz o heci 6. yıla doldu. 3 yaş küçük abisinden. Tabii genelde bir de insan evladı olsun torun olsun ne hikmetse Küçükte biraz daha bir daha sevilir tabi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri torunu Hüseyin'i sağ kolu alıpmış severken Peygamber'in son zamanında bir oğlu olmuştu İbrahim isminde. 188. yılda. O da yavaş artık emekli yürüme başlamıştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sol dizine sol dizine oğlu İbrahim'i aldı. Saat yüzünde, torunu Hüseyin Efendimiz oturuyorlar. onlara peygamber ikisini seviyor. Cevâ-ı geldi. Dedi ki, Yarısı Resulü Allah, allah Teala buyuruyor, Bunlara birini mevrem alacak senden. Birini alacak mevrem birini alacak senden. Hangisini alsın? Rabbim bunu sana bıraktı. Ama birini alacak mutlaka. Hangisini alsın? Peygamberimiz bir oğlu İbrahim'e baktı, tabi evladı içi canı yanacak. Hüseyin'e baktı şöyle dedi Ya Cebrail eğer Mevlam oğlum İbrahim alırsa içim yanacak. Ama yalnız ben yanacağım. Eğer Rabbim Hüseyin alırsa hem ben yanacağım hem Fatıma'm yanacak hem Ali yanacak. O zaman yalnız ben yanayım. İbrahim Allah kumadığın buyurmuş derimler ve Hz. Efendimiz iki yaştan gelmeden böyle kavuştu bu da böyle ardın kalptey. <gülüyor> Beş yaşta geçirdim inşallah beşinciye buru ailesi maddetleri Hüseyin minli Hüseyin benden benimdir bu bebeğimiz adet Hüseyin'e ve ne minhu. Ben ondan. Yani birimizin tamamlıyoruz. Peygamber çok sevdiği torunu bu da. Hüseyin'den. Kim bu Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin buyuruyor Peygamber Öyle bir ayet ama derim. Şimdi Hazreti Hüseyin'in bir gelince muhteremler, hayatına gelince, tabancak özetliyorum bunları, fazla giremiyorum tabii konuya. Hazreti Muhabiye ölüten sonra yerine olduğu Yezid, geçti, halife oldu. Bu halifelik meselesi de bir kader meselesi alacağız hadimiz Yani o gün için Yezidlerin çok daha üstün insanlar vardı yeryüzünde. Hayatta bulunan sahabeler vardı. Tabi'in vardı. Nice büyükler vardı. Onlar öyle olduğu halde neyse kader tabi Yezid düştüğü helafet. Her zaman böyle olmuştur bu dünyada. Nice yetenekli kişiler iş kişiler bazen siyasi mahkum olarak zina çürümüşler de ehliyeti olmayan ahmaklar iktidara gitmişlerdi muhteremden. Yani bugün bile dünyanın süper gücünün başkanına bakınız. Dikkat edin muhteremler. Yani gerçekten oraya layık değilsiniz. Ne hikmet ama bu ayrı bir kader konusu tabi bu daim. Yezid halife olunca tabi şimdi korkusu var Hz Hüseyin'den korkusu var. Çünkü halkın sevgisi ona doğru tabi. Yani hizmetle kıyaslanamaz tabii. Hazreti Hüseyin Efendimiz Peygamberimizin torunu, Hassalin evladı, Fatıma Valemizin evladı, her bakımdan tekvada, imanda, züütte, verada her şey üçün bir kişi ilimde. Öyle bir kişi. Yani doğal da halkın sevgisi onda. Ama bununla beraber tabi her zaman olduğu gibi Dünyayı tercih eden de bulunuyor her zaman yani ahiretine bırakıp dünyayı tercih edenler, o saltonata yaralırmak çalışanlar, yazı yapan çalışanlar onlar tabi var. Yedi tarif olunca Medine varesine haber gönderdi. Hüseyin'i al ona bana biat ettir yani halifen tanıyacak bunun üzerine Havsiyen Efendimiz çoğu gün aldı. Gizce Mekke'ye kaçtı. Peki o zaman Mekinlere bağlı? Mekke de yine Emevilere, Yezid'e bağlı ama cemaatimiz tabi ne kadar Yezid adil olmasa da o dönemde İslam kanunları uygulanıyor. Uygulanıyor bunlar. Nedir Mekke'ye mükereme? Emin belde. Beylah buyuruyor da ve hazel beledil emin. Bana bakın ya emin belde yemin olsun evlad buyuruyor. Emi kereme, emin belde ve men de halihü kanı aminah. Beylah Başka bir dekelerim de ve men de kim koreği ki girerse, haram bölgesine kim girerse, biki girerse kanı aminah artık emniyeti güvendedir. Orada kişi oradan zorra çıkarılmaz, orada öldürülmez. Bunun için birçok kişiler, birçok Allah dostları oraya sığırma, oraya kaçmışlardır. Hadis Efendimiz de Medine'den gizlice kaçtı, çoğu aldı, yakından aldığım Mekkeye yerleşti muhteşemler. Mekke'de kalmak orada, Emin Bellede. Orada bir saldırılmazlık hakkı var. Bütün Müslümanlar orada. Hatta şöyle ki al bile bir vahşi hayvan o bile Mekke haram bölgesine kaçtı mı sığındı mı anket dokuramazlar. Ve yine hatta belki haram bölgesinde kendi çığa ot koparılmaz. Kendi bitini ağaç kesilmez orada. Ama kişi kendi özel bitki yetiştiriyor onu kesebilir. Ama doğal olarak tabii olarak kendi bizler ot koparamaz. Orası emin belde orası. Emin belde orası. Gerçekten her türlü afattan emin belde orası. Yalnız Peygamberimizin zamanında bir gün orada hafif bir deprem oldu. Şöyle oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında üç kişi var Peygamberimiz, üç kişi var yanında. haz Bekir, haz Ömer, haz Osman vardı. Mekke'ye bir daha çıktılar. Dağ çıkınca dağ başta sallanmaya tabi e, dağların, taşların da bir özelliği var az cemaatimiz. Ama anlayamıyoruz tabi onları. Allah'a hayatta her varlığın mutlaka bir özelliği var. böyle. Hatta hayatı var. Hayatı var. Böyle. Bunlara hayatı tabi deniyor. Onların doğal bir hayatı var. Onlar hayatı devam ediyor. Ki atomların elementi, elektronların dönüş yerinin Allah'ın zikretmelerinin işte Evliya bunlara göre alacak mademiz Yani bir baktığımız zaman, dağlara taş yaptığımız zaman, toprağa baktığımız zaman onları cansız, ruhsuz, ölü ağaçlar görürüz belki. Ama Evliyalı bunlara göre alacak mademiz ya. Yani, elektronlar nasıl Allah zikidi Allah'tır, aşk bile. Allah günler Tabi Peygamber Hazir Bekir böyle Osman Hazretleri daha çıktılar, daha başlı salımcı başlı sallanmaya titremeye başladı. Peygamber Osman Hazretleri elindeki asa denekte vurdu, hafiften dokundu yere. Ya cibalı kifî eyda dur salınma. Ali iki ne bir yönü ve sızdıyken ve buyurdu. Üstüne bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var üzerinde buyurdu. Hazreti Bekir, anındaki sıddık kendisi. Peygamber belli. İki de şehit var. Hazreti Bekir, Hazreti Bekir e baktılar, anladılar, şehit olacaklar. Anladılar. Yani Mekke'ye mükereme, emin belde orası. Yalnız, azı cemaatimiz, Ahır zamanta kıyamete yakın, oraya saldırı olacak, Kabe yıkılacak muhteremler. Yıkılacak. Hem de Afrika yakasından gelecek, Haberistan'ın tarafından gelecek saldırı. O yakadan gelecek, Kızıldeniz'den saldırıya gelecek. En son Allah korusun, Kabe'ye muazzama yıkılacak. Hazreti Hüseyin Efendimiz gelin şanslı, cemaatimiz Mekke'ye Emin Belediye'ye sığındı. Orada ibadet çekildi. İnsanlı inşaatta meşgulken bu defa yezli din halifeliğine kabullenemeyen kişiler özellikle Irak halkı başta küfe halkı olmak üzere heyete gönderdiler Mekke'ye mükerremeye ve bir yazılar ya Hazreti Hüseyin'e ya Hüseyin ne olur Burak'a tekrar buraya gel. Halbuki senin hakkındır, biz sana bağlıyız. De, İsra İsrail'e kendisine 150 kadar metin yazmış kendisine. İlla gel devletten. Şimdi, Hz. Efendimiz tabi orta kaldı şimdi. Bir davet var, bir görev veriliyor. Tabi bir de bakıyor ki, yedinin icatı da adaleti tam olmuyor. Buna gözümsa günaha girecek kendisi belki de. Tabi o yüksek iştihadı ile tekva ilmiyle gitmeye karar verdi. Kardeşi Muhammed Hanefi vardır. Kardeşi. O Hazreti Fatma hanemizden değil ama. Hastalini soykaldı hanımdan kendisi. Kardeş Muhammed Hanefi geldi. Abi Hüseyin biliyorsun en çok hayatta seni severim. Ne olur, Gitme. on halkına güven olmaz dedi. Halkı dönektir. Bak babam ne oldu? Büyük abim hastane oldu. Gitme oraya dedi. Fakat onlara dinlemedi. Tabi bu da kader. Eline değil kendisinin de. Ve çoğu çocuğunu, işte kardeşlerini, yeğenlerini, da ablalar filan da vardı kendisinin. Onları hepsini aldı. 72 kişi demelere binip oradan Mekke'den çıkıyorlar. Küfe, Irak'a doğru gidiyorlar. Tabi karşı taraftan Yezid bunu haber aldı. Her tarafta ajanları vardı. Halkta konuştuğunu izliyorlardı. Haber aldılar bunların. bakla ki gerçekten Irak'ta halk halsiyene karşı çok sevgili muhabbetleri var. O eğer Irak'a Küfe'ye gelirse Halil Bakan'a geçebilecek. Yezid'in tahtı sallanacak. Sırı bir taht meselesi, saltanat meselesi, bir koltuk meselesi mesele tabi. Yezid bu devam mektup yazdı Irak Genel Valisi'ne. İbn-i Zicad denen kişi ki, melhun kişi, çok gaddar, canavar mahsusli kişiydi. Ne yap ne Hüseyin'i küfe sokma diye. Bu konuya fazla girmeyeceğim az cemaatimin. Çok açıklı konu tabi bu konu tabi ki. Hazreti Efendimiz daha küve yaklaşmadan önce bir öncü birlik iki bin kişilik gönderildi oraya. Onu geri dönmesin diye ve suya yaklaşmasın diye onu çölü doğru çektiler. Ve kerbela o zamanlar bir çöl halindeydi. Sahara çöl halindeydi zamanlar. O tarafları bu kere oraya. Hüseyin Efendimiz oraya gelince, gece gelmiş oraya, sordu. Burası neresi? Burası dediler Kerbela. Baktı, iki kelimden birleşiyor. Kerb Bela. Kerb Arapça sıkıntı, darlık anlamına geliyor. Musib anlamına geliyor. Beladan bel anlamına geliyor. E, demek ki kaderimden burasıymış idi. Yer burası değil dedi. O zaman aklına geldi. Babam, Hazreti sıfına giderken, ben de yanındaydım. buradan geçmiştik. O zaman babam demişti diyor, Hazreti Ali'cim, benim el-hataramdan bir grup, buna şehit olacaktı demişti bana diye, babam diye. Demişti. Demek ki benmişim dedi. Tabi kadına boyun eğdi. Halil emademiz, orada, Hasan efendimiz efendimizlerin yanında bulunanları çoğu çoğu hepsi bunlar hem susuz kaldılar orada ve sonunda Muharrem ayının 10. cuma günü o günü o gün hicret oldu Hasan efendimiz Daha fazla bu detaylarına gerçekten acil bir şey. Çünkü Peygamberimizin torunlu Hüseyin Efendimiz olduğu gibi Hazreti abdulları da vardı, Zeynep'e de vardı orada, şey vardı. Yani peygamberimizin torunlu erkeği kızla vardı. Onlara karşı sır saltanat, taht kavgası, kulduk kavgasından dolayı onlar gençlerinde zulüm edildi, sus bırakıldılar ve çok fri şekilde şey edildiler orada. Yalnız işte kadınlar ufakçılıkları kaldı. Kıslıklara kaldı. Bir de Has Hüseyin'in bir oğlu vardı. Ali isminde Zel Abidin denirdi ona. Üç oğlu ismi Ali'ydi. Bu orta Ali. Bu savaşa katılamadı. Hastaydı. Çadır yatıyordu. 20 yaşlarında vardı. Tam savaşa dönemdeydi. Hasta oluşturan savaşa katılamadı. Çadırı yattığı için tebe kurtuldu. Mevdan Hikmeti Konum listi gelecek Aziz Cemametimiz. Şimdi bu olayda, bu ayda bakın Aziz Cemametimiz Teğmen tarafından önce bilinen bir olaya bakınız. Hiçbir şey boş boş değil. Altın kardeşlerde buyuruyor Aleşem Adretleri. Kaminininde Cibri ölüyor. Cevval ne beraber konuşuyorduk? Yanında da buyuruyor. Biliyorsunuz. Yanından kalktı da. Şu <fâd> seni Cebrail bana şöyle dedi. Enne Enne Hasene Enne Hüseyne yüktelü, bak muhtemelen. Enne Hüseyin'e Hz. Hüseyin kesin olarak yüktelü öldürülecek. Nerede? Bir Şattil Fırat'e, Fırat'ın kenarında. Fırat hemen yanından geçiyor. Fakat 5 kişiyle bir birlik şu tuttu. Buna su vermiyordu. Süzaymalı böylece. Hazır çıktı ve sağlandı. O kadar suzu kaldılar. Tabii savaşta e, kan kaybı var, su kaybı var. Dilase böyle sultan çok çektiler Kerebelada. Yani bu susuzluk mesele meşhurdur böyle Kerebelı susuz meselesi. Bakın alacağım hatırem. Yani her şey ezerle kaderde deli olacak bunlar böyle şey. Rabbim böyle olsun değil mi? Yani kader yazısı o konuya kısa teman etmem gerekiyor şu anda kapalı kalmasın diye. Hatimam-ı Azam'ın bu konuda bir kitabı vardır. Fuku Ekber diye. Onun şöyle biliyor: allah Teala kadere yazdı. ızdırarı değil, ihtiyar deniyor. Yani böyle olsun mecbur değil, Ama o günü insanları istekleri öyle yapacaklar. Yani Allah tarafından bunu biliyor bunu. Diyorlar. Biliyor. Zaten haçlar bilmezse olur mu? Yani kimliği olacak bir sonucu bilmesin. Olamaz tabi hülyet olmaz tabii. hadis baştan geçirmiş Allah. Biliyor Aleyhisselam maddetleri. bana şöyle dedi. Hüseyin Fırat nehrinin Hemen yakınında öldürülecek. Vekale. Cevrahislam devamlı şöyle buyuruyor Peygamber'in üzerine. Helleke, en eşşum min turbetihi. <gülüyor> Yavran şöyle Peygamber. Ya Muhammed. ister misin? Hüseyin'in şehit olacağı yer topraktan alayım da sana koklayayım. ister misin koklamak onu? <gülüyor> evet dedim diyor. isterim koklamak. Himmet de gide hür, hükabın kaldı ten, bütün toprağı. Hz. Medine'den uzattı elini, bırakıp Kerabe'ye, oradan o toprağa kaldı. Yağam işte ya ama olmadı. Bu toprak şehit olacak. Toprağa, şehit olacak yer orası. Şa'ataniha. İbrahim o toprak bana verdi peygamberiye. Al yağamet bu toprağı. Felin emlilik aynen yine O anda gözlerime malik olamadım, hakim olamadım, gözlerime yaş taşı buraya. Tabi torunu şehit olacak bu dönemler. Şimdi alıcı cemaatimiz Hazreti Efendimiz tabi orada şehit edildi. yanlışla kadınlar, kış yüzüre kaldı biri de Ali isminde Hazreti Efendimizin evladı kaldı. Bunlara tabi bağlayıp i̇bn Ziyat Ziyad vardı. Irak genel valisi. Şimdi gerçekten Irak genel valisi İbn-i Ziyad denen kişi, o hain mellum kişi kendi tabi gelmedi. Birlik gönderdi. Altı bin kişilik bir birlik. Bundan yetmiş küsür kişi. Tabi kadın çocuk kişilerine var. Ne yapar? Bir şey yapamazlar bunlara. O birlik komutanı ki Ömer isminde Tabiinden kendisi iyi niyetli kişi, çok istiyor Hüseyin'in kurtarımı istiyor. Hatta zaman tamamı işimeti göz oldu, şunlar oldu, bunlar oldu, şunlar bunlar oldu. Fakat kurt o da kurtaramadı. Eline değil kendisi. Hatta içindeki muhafızlar onlar saldırıyorlar. Buna izinsizlik, komandı izinsiz saldır saldırıyorlar. Tabi sahibi bu mecbur olarak bu bin ziyadın emri üzerine Hüseyin'in başını onu gönderdi. Oğlu Ali Zeynep abilini ellerine bağlayıp ve kadınları oraya gönderdi. O İbn-i denen mevlu kişi bakı muhteremler önünde Peygamber Torun'un başı yatıyor. Kanlar içerisinde yatıyor. Leğende. Konuşta yatıyor oraya da. Sır bu saltanattan dolayı bu. Ondan dolayı içine hiç acımın içti gelmedi. Gelmedi. Hatta Hasfiye'nin son oğlu Ali'nin de öldürülmesini istedi. Bunu da öldürün. Bunu da öldürün. Bunu için de kalmasın deyince Hz. Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep. Onun halası oluyor böyle. Hazreti Zeynep ortaya atıldı. Birden beri bağırıp ağlamaya başladı. Önce beni öldür. Orası öldürsün diye. Onun önüne geçti. Onun ağlamasıyla Ekmesi Rabbim'in merhamet verdi. Tabi aslında kadere bu kalacakmış genisi. Kanı kalacakmış. O kaldı yanında. Sonra bunları hizle gönderdi o. Başını oraya gönderdi. Hz Hüseyin'in başlığı işinde Kahire'de muhteremler. Kahire'de bir cami vardır. Meşhur Hüseyin deniyor camiye. Meşhur Hüseyin. Yani Hüseyin camisi denilen Mısır'da bir cami var. Hazreti Hüseyin'in başı o camide metkun. Orada Beden iyiyse kaldı bedeni Orada kaldı. Şimdi adı cemaatimiz bu konuya nedenle değindik? Bir de o konuya gelemez inşallah. Biliyorsunuz 10 Muharrem'de işte bulunduğumuz ay Muharrem ayı. Yani bu sene itibariyle nasıl olsa Perşembe günü Muharrem 10. günü. Buna Yemül aşura deniyor. Bizler Türkiye'mizde değil aklımıza tatlı geliyor. Sanki o tatlı yapmak çatmış biz öyle geliyor. Aslında aşura Arapça onuncu. Ashere on demektir. Arapça sayı rakam olarak aşura onuncu demektir. Yemül Ashura onuncu günü demektir. Şimdi. Biliyorsunuz Muharrem ayının 10. gününde kendilerine Şii denenler kardeşlerimiz derimler, inşallah imanlara dürüst olur inşallah ne yapıyor bunu az cemaatimiz? Bu konuyu istismar ediyorlar. Sanki has Hüseyin'i haşa sünniler öldürmüş gibi istismar ederek Hazreti Seyyid'in şehit olduğu marumayın 10. gününde tabi bir şey gösteriler yapıyorlar. Hatta kendilerini istenen ziciyle kendini döverlerdi. Karışa kalırlar, işte Şiiri söylüyorlar. Şunu bunu yaparlar. bağır çağırırlar. Bu arada Sünni Müslümanlara bir de tabi burada saldırıyorlar. Sanki bu Sünni yapanlar gibi. Halbuki bu mesele Sünni Şii mesele değil mesele. Nedir o mesele? Sırf bir saltaat meselesi, bir koltuk meselesi bu mesele. Her zaman olmuştur bu. Öyle olmuş ki bazen satat uğrunda kardeş, kardeşini öldürmüş azizamatimiz. Bunu öldük bu şekilde böylece. Yani inşallah akıllara başlarına gelir de İslamı vermezler inşallah. Çünkü bu çok büyük mesele azizamatimiz. Bu Şii Sünni meselesi inşallah tabii bu elimize gelmedi bizim bu. Bu içi Mevlamıza kalan mesele, biz aşan mesele bu. Ancak temennimiz İslam böyle bozulmasa var. Biliyorsun bütün İslam'a saldırıyor bütün dünyadan. Bütün dünyadan. Müslümanlardan hoşgörü bekliyorlar. Hoşgörü bekliyor Müslümanlardan ama kendileri her türlü kötü yapıyorlar. İslam'a karşı şey yapıyorlar. Hiç olmazsa inşallah kalansa Müslümanlar da birlik, birlik, birlik olsa inşallah. İkinci mesele inşallah sonra şey okuyayım inşallah İslam'dan matem tutmak var mı? Şimdi bunu şiirler bir nevi mateme dönüştürüyorlar. Matem. Hasen'in şehit edildiği günü, 10. günü, tabii bizim işimiz yanıyor muhteremler. Onu özelen bize de lanetliyoruz. Bu bir Müslümanlar sıkınmayan mesele bu. Ama saltanat meselesi, koltuk meselesi, ondan olan bir mesele bu. Bir de İslam'da matem diye bir şey var mı? Hadis-i Şakir'in sonuçta Allah Buhari'den Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber bu adı şerefini bir kadına söylediği için burada muhatap kadın. Buyur Aleyhisselam Bir kadın için helal olmaz, haramdır. Hangi kadına tümünü billahi vel yemin ahiriye. Hangi bir kadın ki, erkeğe tabirine dahil, Allah eman ediyorsa, ahiret eman ediyorsa, bu helal değildir. En tuhidde ala meyitin fevka selasin. Ölen kişiye üç günden fazla matem tutmak helal bir haramdır. Kim olsa, kim olsa olsun, ölen kişiye ancak üç gün matem izin veriliyor. Madem, Nedir madem hüzün duyma, gerendi evden çıkmama, işte eski büstü giyme, kara bir şeyleri giyme, ancak üç güne izin veriliyor. İlla zevcin, ancak kadının korusu ölürse bu ayrılık vardır. Bir kadının korusu ölürse, finla duyd aleyhi erbate eşşürün ve aşra. O zaman kadın dört ay on gün madem tutması gerekiyor. Buna idde yönü muhtemelen. Bir kadının korası ölürse korusu öldüğü zaman kadın o erkeğin nikahında ise kadın ne yapacak? Dört ay on gün iddet bekleme matem de olmuş oluyor. Nasıl matem olacak? Kadın bu müde zarfında korası evinde kalacak. Oradan çıkmayacak. Eğer gündüz zorunlu ihtiyacı olsa, getiren şey yoksa gün çıkabilir ama gece başlayacak kalamaz. Evinde kalacak. Kadın fazla giyinmeyecek. E, takı takmayacak. Yani küpesini, yüzünü, bezini çıkar çıkacak bundan kadar böylece. Bu kolesal karşı. Bunun dışında sahabe-i ikramdan hazmi Atiye buyuruyor. Ümmü Atiye Hazretleri adı Peygamberimizin kızını yıkayan kadın bakınız. Ümmü Atiye sahabiyeden bu kadıncağız. Peygamberimizin kızını yıkayan kadın. hadi zeni yıkayan kadın. Peygamber Erasmus Hazretleri eşi oturdu. oturdu, Ona tarif ediyordu. Ya Ümmü Atiye işte önce abdizi aldır. Önü şöyle yap. Şöyle yıka sağlığına çevir, soluna çevir, peygamber eşit oturdu. Ona odan da veriyordu. Sonra sıra kefene gelince Peygamber Aleyhisselatü'ne elinde kefenleri parça parça verdi. Ona. Al önce bunu gömleğini giydir. Al başlarını giydir. Al şunu sar, bunu sar. Yani Peygamberimizin sevdiği bir kadın Ümmü Atiye Hazretleri. Bu Ümmü Atiye Hazretleri'nin ki eden ve gerçekten kadın işlerini üstün bir kadın kendisi sahabe içerisinde Oğlu öldü bak. Evladı öldü yani. Oğlu evladı öldü. Üç gün matem tuttu. Giyinmedi. Bir yere çıkmadı. Ee, bir adam mahsine girdim. Dördünün sabahı dedi ki getirin bir üstümü değiştireyim bakayım. Bakımdır. Koku getirin bakalım. Koku süreyim. Ya Ümmü Atay'a ne yapıyorsun? Bak sen yavrun öldü. Yavrun öldü ama Resulullah buyurmuştu. Matem tutmak üç gün sonra haram oluyor. Biraz cemaatimiz. Şimdi demek ki İslam'da matem tutmak diye bir şey yok. Yani ölüm yıl dönümünde ölü diye bir matem havası estirmek, bunu bir törene dönüştürmek, bunu bir gösteriye dönüştürmek, e, yüzünü gözünü kanatmak, yaralamak, ağlamak İslam'ına yâidir az cemaat. Eğer İslam'dan matem olsaydı ne olurdu? Sahabeler, Resulullah için bunu yaparlar zemaatimiz. Bunu yaparlar. İşte. Ne yaptı sahabeler? Evet, Peygamberimizin kesin emri vardı dediler. Ancak 3 gün matem, üçü gün ağlaştılar, o matem kaldırıldılar. Lillahirrahmanirrahim. Fatiha.